Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının yıl dönümünde Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Beldesi'nde bir araya gelen yüzlerce nükleer karşıtı bölgede bir protesto yürüyüşü düzenledi. Türkiye'nin değişik illerinden gelip Büyükeceli Beldesi'nde ana yolda toplanan aralarında Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Ertuğrul Kürkçü'nün de bulunduğu yüzlerce nükleer karşıtı ana yoldan yürüyerek yolu bir süre trafiğe kapattı. Mersin Nükleer Karşıtı Platform dönem sözcüsü Sabahat Arsan yaptığı basın açıklamasında bugüne tarihe kara leke olarak geçen Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları sebebiyle ölen insanları saygıyla anmak için toplandıklarını kaydetti. Atom bombalarının yapımında kullanılan malzemeyi üreten nükleer santrallere hayır demek için toplandık. Nükleer santraller tarih boyunca milyonlarca insanın ölmesine ve sakat yaşamasına, ekolojik dengenin bozulmasına ve hesaplanamayan milyarlarca para değerinin heba olmasına neden olmuştur. Nükleer santrallerin insanlığa verdiği ekonomik ve sosyal zararların korkunç boyutlarını Çernobil ve Fukushima'da da gördük. Nükleer santrallerde üretilen nükleer silahların özellikle Orta Doğu'da halkların öldürülmesinde kullanılması acımasızlığının da bilincindeyiz. Türkiye'nin kurulum, üretim, işletim ve güvenlik maliyetleri çok yüksek olan, atık sorunu çözülemeyen ve tüm dünyada elektrik üretimi, Yöntemi olarak artık terk edilen nükleer santrallere ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin bugün içine düşürdüğü dışa bağımlılıktan kurtulması için yine dışa bağımlı, pahalı ve güvenliksiz olan nükleer santrallere değil, kamusal planlamayla ve yerli kaynaklarını değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Akkuyu'da ve Mersin'de halk nükleer santrallere karşıdır. Halkın iradesine rağmen nükleer santraller kurulamaz. Hükümeti ülkemizde planlanan tüm nükleer santral projelerinden Vazgeçmeye çağırıyoruz diye konuştu. Pazar günü yapılan anmadan bir gün önce de yani cumartesi günü yapılması planlanan Akkuyu nükleer santralini protesto için çadır kampı kuran nükleer karşıtı vatandaşları ziyaret eden CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada yapılan sözleşme, uluslararası anlaşma, maliyeti, büyüklüğü, çevre kirliliği, atıkların nasıl yok edileceği bütün bu soruların yanıtını sağlıklı vermiş değildir. Japonya'daki faciadan sonra nükleer santrallere karşı Dünyanın bakış açısı değişmiştir. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Bununla ilgili bir yasa çıktı. CHP olarak biz de destek verdik. Ama maalesef teşvik bizim arzu ettiğimiz boyutlarda olmadı. Eğer bu konularda önemli adımlar atılır, çaba harcanırsa sanıyorum Türkiye enerji konusunda önemli mesafeler alabilir. Ben de burada çaba harcayan, sesini duyurmaya çalışan, geleceğe karşı sorumluluk hissedip çabalarını bu bölgede yoğunlaştıran STK'lara yürekten teşekkür ediyorum dedi. Bir yanda nükleer, diğer yanda HES'ler. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerin başında gelen ve Isparta'nın Sütçüler ilçesi ve çevresinde yaşayan az sayıda kızıl akbabalar şimdi de HES projeleri ve taş ocaklarının tehdidi altında. Yukarı Köprüçay üzerinde yapımı planlanan ve ÇED başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da onaylanan Kasımlar Barajı ve HES projesinin yanı sıra Sütçüler ve çevresinde son yıllarda birbiri ardına açılan taş ocağı ve HES'lere karşı tepkiler var. Doğa korumada öncelikli bölgelerden biri olmasına rağmen bakanlıkça başlatılmış herhangi bir koruma çalışması da yok. Türkiye'de nesli tehlike altında olan, bölgedeki son kızıl akbabalardan biri ise bölgede yeni kurulan HES şantiyesinin yakınlarında görüntülendi. HES ve taş ocaklarının tehdidi altındaki bölgenin yaban keçisi, tilki ve kurt gibi türlerin yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoloji Bölümünden uzman biyolog Yasemin Öztürk, bölgenin ayrıca sakallı akbaba, kara akbaba, Gökdoğan ve Yılan Kartalı gibi yırtıcılara ev sahipliği yaptığını belirtti. Daha önce yaptığımız Antarktika haberinin devamını Frankfurt Üniversitesi bilim insanları Antarktika'da bilimsel araştırma sondajlarında yerel polen ve sporlara rastladı. 1000 metre derinliğe kadar inen sondajlardan elde edilen veriler bir zamanlar bu bölgede tropik yağmur ormanlarının bulunduğunu gösterdi. Profesör York Pros 52 milyon yıl önce, yani daha insan ortalıkta bile yokken Antarktika kıyılarındaki sıcaklığın günümüzdekinden 50-60 santigrat derece daha yüksek olduğunu belirtti. Uzun vadede küresel ısınmayı durduramazsak, buz kütlelerinin eriyeceğini ifade eden Profesör Pros, bunun sonucunda deniz seviyesinin dünya genelinde 60 metreye kadar yükseleceğini belirtti. Bilimi günlerde çok iyi dinlemek gerekiyor. Bu gidişte sadece su altında kalmayacağız. 40 sene içinde denizlerde balık da kalmayacak. Dünyada 1 milyar insan bugün balıkla besleniyor. Ve geçimini balıklıkçılıkla sağlayan 200 milyon insan var. Bilim insanları bu sayının giderek arttığını belirtiyor. Küçük umut ışıkları da var. Örneğin İskoçya'nın Arran Adası önlem olarak denizi koruma alanı ilan ederek aşırı avlanmayı yasakladı. Balık stoklarının geri gelmesi için. Darısı bizim başımıza. Bakalım Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanı Mehdi Eker'in önümüzdeki günlerde imzalayacağı yeni su ürünleri, sürküleri korumacı mı yoksa tüketici mi hep beraber göreceğiz. Sizlere yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.